o nimetin alınması, kazanılması gerekir ki o silah i müstakim olsun. Evet. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in üzerinde en kambil manada Ehdine sirat-i müstakim, sirat-el lezine aleyhim ayeti tecelli etmiştir. Gayr-i aleyhim ve led dalil. Evet. Gazaba uğrayanların, derlete kalanların yoluna değil ya Rabbi. Dediğimizde onunla beraber olamayanlar, sırat-ı müstakimde olamamış dolayısıyla ya gazaba uğramış ya da derahete kalmıştır. Avud billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabulmüş. Taşlanmış şeytandan Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınırız. Geçen hafta Fatiha'yı okumaktan aynı zamanda Fatiha'nın bizi okumak okumasından bahsetmiştik. Evet, biz Fatiha'yı okuyoruz, acaba Fatiha'da bizi okuyor mu, okumuyor mu? Ya da Fatiha bizi okuduğunda tasdik ediyor mu, etmiyor mu? Fatiha bize arkadaş, dost, veli oluyor mu, olmuyor mu? Bunu biraz izah edeyim. Biz Fatiha'yı okurken, önce Fatiha'ya iman ediyoruz. Allah'ın ayetlerine önce iman ediyoruz. Eğer iman etmezsek, ne okumamız bir işe yarar, ne de onunla amel etmemiz bir işe yarar. Dolayısıyla, önce hangi ayeti, hangi sureyi okuyorsak okuyalım, mutlaka önce O'na iman etmemiz lazım. O'nu tasdik etmemiz lazım. O'nun bizim için en güzel olduğunu kabul etmemiz lazım ki, O'nu gönülden kabul edebilelim, tasdik edebilelim, sevebilelim, iman etmiş olalım. Elhamdülillahi er-rabbil âlemin. ne demiş oluyorduk? Ham alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Övme ve övülme Onun içindir. O hem zati itibariyle övgüye layıktır hem de isimleri, fiilleri itibariyle övgüye layıktır. Yani kainatta her ne ki var onu hamd ile tesbih ediyor buyuruyor ayet-i kerimede. Her şey onu övüyor. Önce haliyle övüyor. Hal lisanıyla Allah'a hamd ediyor, hamd ile onu tesbih ediyor. Ne diyor? Beni yaratan Allah'tır. Beni bu şekilde terkip eden, terbiye eden, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Dolayısıyla... O beni yaratmakla kudretini izhar etmiştir, fiilini ortaya koymuştur, işini ortaya koymuştur, en güzel şekilde yapmıştır ve bu övgüye layıktır. Haliyle anlatıyor, hamd ediyor, tesbih ediyor. Sonra onun kendine ait bir zikri, bir tesbihi vardır. Bu zikri, tesbihi de hamd ile tesbih etmektir. Rabbini övmektir. Allah onu hangi vazife için yaratmışsa kemaliyle onu muhabbetle yerine getirmektir. Bu onun hamd ile tesbih etmesidir. Biz ayeti böyle okuduk. Bütün kainata, bütün varlığa öncelikle kendimize baktığımızda Rabbimizi övüyor muyuz? Ne güzel yapmışsın ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmamışsın diyor muyuz? Hem manevi tarafımızda hem de zahiri olarak önümüze gelen, başımıza gelen ne olursa olsun ya Rabbi güzel yapıyorsun. Mutlaka bu senin rahmetinin eseridir. Her ne olursa olsun bu benim için hayırlıdır, gereklidir, güzeldir. Diyorsak hamd ediyoruz. Öyle ki hiçbir şeyi eksik bırakmamışsın ya Rabbi. Sen eksiklikten münezzehsin. Çünkü sen Sübhansın. Her işin kemarat üzeredir. Diyorsa Rabbimizi hamd ile tesbih ediyoruz. Bu ayet bizi nasıl okur? Eğer bu hamdi, bu tesbihi üzerimizde görüyorsa evet bizi okuyor demektir. O ayetle o ayetin nuruyla nurlanmışız demektir. O ayetle dirilmişiz demektir. O ayet bizde dirilmiş demektir. Dolayısıyla o ayet bize ayna olmuş biz de o ayete ayna olmuşuz demektir. O ayet bize baktığında kendini görecek biz de o ayete baktığımızda kendimizi göreceğiz. Ne olur o zaman? Biz bu ayeti severiz, bu ayette bizi sever. Biz bu ayetle dost oluruz. İşte ayete iman etmek böyledir. Ayeti okumak böyledir, ayetin bizi okuması böyledir. Bizi okuyup tasdik etmesi böyledir. Eğer o ayet üzerimizde tecelli etmemişse, O ayet bize baktığında kemariyle kendini görmüyorsa biz o ayeti okuyamamışız. O ayete iman etmemişiz. O ayet bizde dirilmemiş. Biz o ayete o ayete bize ayna olmamış demektir. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti böyledir. Her bir suresi böyledir. Eğer Fatiha bütünüyle bizde dirilirse, biz bütünüyle Fatiha'yla dirilirsek, Fatiha'ya ayna olur, Fatiha da bize ayna olursa ne olur o zaman? Canlı Kur'an oluruz. Fatiha Kur'an'ın anasıysa, Fatiha Kur'an'ın özüysa, bu durumda ne olmuş oluruz? Canlı Kur'an olmuş oluruz. Kur'an'a dost olmuş oluruz. Kur'an bize dost olmuş olur. Bize rehber olmuş olur. Bize hidayet kaynağı olmuş olur. Bize nur olmuş olur. Bize şefaatçi olmuş olur. Değilse tanışmamışız demektir. O bize baktığında kendini tanım, bizi tanımıyor demektir. O ancak kendini tanır. Bize baktığında kendini görmüyorsa, bizi tanımaz. Çünkü sen ona ayna olmamışsın. Sana bakınca kendi gör, kendini görmesi lazım ki, seni tanısın. Ona ayna olamadınsa, kirletmişsen orayı, başka şeyler varsa, o ayet kendini sende görmez, kendini sende bulmaz. Dolayısıyla seninle bir alakası da olmaz. Ne bir yakınlığı olur, ne bir dostlığı, arkadaşlığı olur. Ne şefaati olur, ne de nur olmuş olur. <gülüyor> Bu kul olarak bakıldığında böyledir. Ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İnsan ile Kur'an ikiz gibidirler. İkiz gibi demek birbirinin aynısı demektir. Evet, işte bu şekilde onunla aynı olmuş olur, onunla ikiz olmuş olur. Yoksa Kur'an ile alakası olmuş olmaz. Evet, bunun bir de ruh itibariyle, Allah'a halife olma itibariyle bir ayna olma durumu vardır. Nasıldır o? Devam ediyoruz. er rahman Rahim. Allah Rahman ve Rahim'dir. Bu ayet bize baktığında bizi nasıl okuyacak? Allah'ın Rahman ve Rahim ismi üzerimizde tecelli etmişse, bu ayet bizi tanıyacak. Biz de bu ayeti tanımış oluruz. Ayetle samimi, arkadaş, dost olmuş oluruz. Yoksa tanışmamış oluruz. Bütün kainata, bütün varlığa, her ne ki var O'na rahmet gözüyle bakıyorsa, müminlere ayrıca özel olarak bir rahmetimiz varsa, iman edenleri cennete layık görüyorsa, çünkü Allah'ın rahmeti, rahim sıfatı tecelli etmeye devam eder ahirette. İnsanları Allah'ın rahmetine davet ediyorsak, ne vurmuş dair kelime de Allah dilediğini rahmetinin içine koyar, dilediğini rahmetinin içine alır. Bu durumda Allah'ın rahmetinin içine davet etmek lazım. Rahmeti neredeyse, nereye rahmetini saçıyorsa, tecelli ediyorsa, evet, insanları oraya davet etmek gerekir. Öyle ki. O ayete ayna olmuş olalım, Allah'a halifeliğimizi bu isimden yapmış olalım, yerine getirmiş olalım. Aynı şekilde maliki yevmi din diyoruz. Din gününün sahibidir. Din Allah'ın hükmü demek, Allah'ın emri demek. Her anda Allah'ın emri ve hükmü geçerli olduğuna göre hayatımızın sahibi demek. Eğer her anda Rabbimizi hayatımızın sahibi olarak kabul ediyorsa, O'nun emrettiği gibi yapmaya çalışıyor, yaşamaya çalışıyorsa, ebedi hayatın, kıyamet gününün hesabını yapıyorsa, hayatımızı ona göre yaşıyorsa evet. Bu ayeti okumuşuz. Bu ayette bizi okur. Bizi tasdik eder. Bizi kabul eder. Bu ayetle dirilmiş oluyoruz. Bu ayet bizde dirilmiş olur. Öyle ki Malik olarak mülkün sahibi olarak, melik olarak, hüküm sahibi olarak Allah'ı bilir, görür ve tanıyorsak middin, meliki yığmiddin, meliki yığmiddin demişiz, diyoruz. Yok kendimizi de bir şeylere sahip olarak görüyorsak bu ayeti okuyamamışız demektir. Bu ayeti tasdik etmemişiz, ayet de bizi tasdik etmiyor demektir. Sonra, iyyâke ne'abudu ve iyyâke nesle'in diyoruz. Yalnız sana abd oluyorum ve yalnız seni istiyorum. Bu ayet bize baktığında bizi nasıl okuyacak? Vücudumuzun zahiri olsun, manevi olsun, her zerresi Allah'ı istiyorsa, her zerresi Allah diyorsa, ne yaparsa yapsın, nerede olursa olsun Allah'ın hesabını yapıyorsa benim bu işimden, bu tavrımdan, bu sözümden acaba Rabbim razı midir? Bunu böyle yaparsam benden razı mı olur? Beni sever mi? Yoksa buna gazat mı eder? Yoksa buna küser, darılır mı? Yoksa bunu yapmakla Rabbimi incitmiş mi olur? diye hesap yapıyorsa evet o Diyordur. bunu yapmıyorsa, yapamıyorsa nefsine göre yaşıyorsa birilerine göre yaşayıp konuşuyorsa, hal, tavır alıyorsa bu ayeti tasdik etmemiştir bu ayette ona baktığında onu tasdik etmez, onu kabul etmez bu hali onda görmezse onu kabul etmez çünkü kendini onda görmüyor demektir Ayet ona bakınca kendini onda görmelidir. Öyle ki o ayet onda canlansın, canlanmış olsun. Sonra ne diyorduk? Ehdine siratel müstakim. Bizi siratel müstakime hidayet et ya Rabbi. Eğer o kul, siratel müstakimde değilse, hidayetçiyle ile beraber, De ki Rabbim sirat-i müstakim üzeredir. Ayet-i kerimede Eğer Bir kul sirat-i müstakimde ise Allah'a yakınlığı tadar. Onun için bizimle beraber olan Gerçekten beraber olmayı isteyen Bütün kardeşlerimiz Bunu tatmıştır. sirat müstakime adım atar atmaz O muhabbeti tadar. Gönlü farklı bir hal alır Rabbini her şeye tercih etmeye başlar İlk adımda Eğer bir istirahat-ı müstakime Hidayetçiyle beraber Onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir Onların hidayetine uy buyuruyor Ayet-i kerimede Eğer o Hidayetçiye uymuşsa Onla beraber Silat-ı Müstakim'de Allah'a gitmeyi, Allah'a vasıl olmayı, Allah'a dost olmayı, rızasını kazanmayı kabul etmiş. Her şeyin önüne ve üzerine almışsa, evet o ehdine Silat-ı Müstakim derken samimidir. Doğru söylemiştir. O ayeti, ayet de onu tasdik eder. Silat-ı Müstakim'de ile beraber olduğu içindir. Değilse ne olur? Ayet kendini onda görmez. Dolayısıyla onu kabul etmez. O ayete karşı yalancıdır. Onun için ayet onu tasdik etmez. Tasdik etmiyorsa onu yalanlamıştır. Onun için Resulü Efendimiz buyuruyordu. Bu Kur'an kıyamet günü sizin için ya şefaatçı ya da davacıdır. Ya tasdik etmişse şefaatçıydır. Tasdik etmemişse, yalanlamışsa davacıdır. Çünkü bildiği halde, tanıdığı halde onu red etmiştir. Onu kabul etmemiştir. O'nun aynalığını, O'nun nur oluşunu, O'nun kendisini Allah'a taşıyacağını, hidayete taşıyacağını inkar etmiştir, reddetmiştir. O'nun için davacıdır. Diliyle istediği kadar okuyup tasdik etsin, ben kabul ediyorum desin. Gönlü tasdik etmemişse hiçbir zaman bu iman olmaz, bu tasdik olmaz. Sıra tellediğini en aleyhim. Evet, o yol ki kendisine nimet verdiğin kulların yoluna diyorsun. Daha doğrusu Allah söyletiyor sana, böyle söylemen ve böyle yapman lazım. Buyuruyor. Eğer biri Allah'ın nimet verdiği kullarıyla beraber olmazsa bunu inkar etmiştir. Onlarla beraber o nimeti istemiyorsa, o nimeti kazanmak için bir çaba gayret sarf etmiyorsa, ayeti inkar etmiştir, tasdik etmemiştir. Ayet ona bakınca kendini görmez, dolayısıyla onu tasdik etmez. Tasdik etmiyorsa ne yapar? İnkar eder. Bu yalancıdır der. غَيْرِ مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Ne diyoruz? Ya Rabbi, gazabına uğrayanların yoluna değil, deralete kalanların yoluna değil. Bu ayet bizi nasıl tasdik eder? Eğer bu ayet bize baktığında bizi Allah'ın gazabında görüyorsa, bizi deralete görüyorsa, yani peygamberi hafife alıp, yok sayan olarak görüyorsa, onun bizim için sevdiği, beğendiği, yaşadığı hayatı örnek olarak kabul etmiyorsa, en güzeli budur demiyorsa, gazaba uğramıştır. Veya o peygamberdi. Biz onun gibi yapamayız. Onun gibi bir hayat yaşamayız, yaşayamayız. O... 1400 sene önceki hayattı. o zaman başka, şimdiki başka, şimdi 20. asırdayız. Mesela. Diyorsa biri, o da derate kalmıştır. Biri Fatiha okuduğunda ne diyoruz? Amin diyoruz. İmam okuduğunda kendisi de amin der, cemaat de amin der. Amin demek kabul ettim, tasdik ettim. Aynısından ben de istiyorum demektir. Melekler de amin diyor çünkü. Hem bunu okuyan için istiyorsun, hem kendin için istiyorsun. Bu sadece sözlü bir ifade değildir yalnız. Sadece amin demek yetmez. Amin demenin aynı zamanda sorumluluğu vardır. Ne demek? Yani bu Allah'ın kulü, bütün bunları isterken ben de ona destek olacağıma söz veriyorum demek. Allah'a hamd etmeye, Allah'ın sıfatlarını üzerimizde taşıyıp halife olmaya, silahat-ı müstakimde olmaya, hidayetçiyle beraber Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmaya, ona yardım edeceğime, derlette, derletten kurtulmaya çalışırken, Allah'ın gazabından kurtulmaya çalışırken ona yardım etmeye söz veriyorum demektir. Kime söz veriyor? Allah'a. Çünkü surenin sonunda, Fatiha'nın sonunda onu tasdik ederek amin diyor. Hem bunu kendim için hem de bunu okuyan için istiyorum demektir. Cemaatle namaz kalıyorsa bütün cemaat için istemiş olur. Bütün Kur'an-ı Kerim Bize Allah'ı tanıtır Yani Allah kitabında kendini tanıtıyor Sonra Kulü kula tanıtıyor Kuldan ne istediğini öğretiyor Nasıl olması gerektiğini öğretiyor Kamil manada nasıl bir abd olur? Kamil manada kendisini nasıl temsil eder? Ona halife olur. Bunu öğretiyor. Allah'a karşı sorumluluğu nedir? Kulun kula karşı sorumluluğu nedir? Kulun eşeğe karşı, kainata, varlığa karşı sorumluluğu nedir? Bunu öğretir. Nasıl kamil insan olunur? Nasıl Hazreti insan olunur bunu öğretir. En açık manada bunu nerede görüyoruz? Fatiha'da görüyoruz. Allah başlangıçta kendini tanıtıyor. Sonra kuru kula tanıtıyor. Kulun konumunu tanıtıyor ona. Sonra sırat-ı müstakimi Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların Yolunu tanıtıyor. Bir de gazapta ve zararette gerektiğini anlatıyor Allah. Geriye hiçbir şey kalmamış aslında. Onun için Fatiha Kur'an'ın özüdür. Kur'an'ın anasıdır. Ana doğuran demektir. Eğer Fatiha tecelli etse Doğursa yani, tecelli etse ne doğar ondan? Ondan Kur'an doğar. Eğer biri Fatiha ile dirilse, Fatiha'daki 7 ayeti kendi üzerinde yaşasa, Fatiha'ya ayna olsa, Fatiha onu okusa, tasdik etse, o ne olur? O canlı Kur'an olur. Kimdir canlı Kur'an? Bu vasfa sahip olan kimdir? Resulullah Efendimiz'dir. Aleyhissalâhu ve Her bir sahabe gücün nispetinde öyle olmuştur. Ve bu kıyamete kadar böyle devam eder. Birileri Kur'an ile dirilmeye çalışır. Kur'an'a ayna olmaya canlı Kur'an olmaya çalışır. Birileri de kendine göre bir yol seçer. İşine geldiği gibi. Nefsinin istediği gibi. Daha doğrusu şeytanın peşinden sürüklediği gibi. Geriye kalan bütün yollar hepsi çıkmaz. Ama her birinin sonunda bir şeytan durur. Ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Sahabesiyle bir ağacın altında oturup sohbet ederken eline bir ağaç alıyor. Ağaç parçası. Sonra kumun üzerine bir çizgi çiziyor. Boydan boya. Sonra etrafına bir sürü çizgiler çiziyor. Buyuruyor ki, şu ortadaki yol benim ve sahabemin gittiği yoldur. Bu sirat-i müstakimdir. Kim bu yoldan giderse Allah'a vasıl olur. Allah'ı bulur. De ki Rabbim sirat-i müstakim üzeredir. Ayet-i kerimesiyle Allah'ı bulur. Ama bu etraftakiler de yoldur. Bu yolların her birinin sonunda bir şeytan durur. Kim bu yollardan birinden giderse, evet o da bir yolda gidiyor. Ama varacağı yer şeytandır, şeytana dost olur. Ayet-i Kerime'de buyurur ki, Allah'tan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'ı dinlemeyeceksin, gidip başkalarını dinleyeceksin. Onu din olarak kabul edeceksin. Buyurur ayet-i kerimede, Allah size nasihat ediyor. Nasihati Allah'tan daha güzel yapan var mıdır? Falanca şöyle söylemiş, filanca böyle söylemiş demenin bir anlamı var mıdır? Demek ki Allah nasihati güzel yapmadı, nasihati başkasından alıyoruz. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Fatiha. Buyurdu ki Allah buyurdu ki Fatiha'nın yarısı bana ait, yarısı kuluma aittir. Elhamdülillahirrabbilalemin Errahmanirrahim Maliki yevmi d-din Bu Allah'a aittir. İyâke ne'abdu ve yyâke nesta'in İyâke bu, kulun Allah'a biat etmesidir. Evet. Kulun Allah'a biat etmesidir. Allah'a söz vermesidir. Allah'a vadde bulunmasıdır. Yalnız sana abd oluyorum, yalnız seni istiyorum. Bunun karşılığında kul ne istiyor? Ehdine siratel müstakim, siratel lezine enamta aleyhim, gayril meğdubi aleyhim ve leddâlin dedi. Evet buyurur ki Resulü Efendimiz, Allah devamlı buyurdu ki, kuluma istediği verildi. Evet. Kulun Allah'a olan bu biatından dolayı, bu vaadinden dolayı Allah da onun duasını kabul etti. Onu sırat-ı müstakime hidayet etti. Bu kapıyı ona açtı. Gazaba uğrayamayacağını, dergete kalmayacağını da Allah ona taahhüt etti. Deyin karşılığında ya kenâ abdu ve yâ kenes de ayn'' demesinin karşılığında. Ona bu şekilde biat ettiğinden dolayı, vaadde bulunduğundan dolayı Buyurur ayet kelamıda Allah'tan vadede daha sadık kim vardır? Ama Allah'a bu şekilde vade vurulmuşsa, bu şekilde ona biat etmişti. Onun için biri bir müslüke hamile tabi olduğunda ne yapar? Ona biat eder. Sırat-ı müstakimde Allah'a vasıl olmak üzere ona biat eder. Asıl Fatiha'yı o zaman okur. Okumuş olur. Fatiha'yı tasdik etmiş olur. Tasdik etmeye başlamış olur. Fatiha'da onu tasdik etmeye başlamış olur. Evet. Hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Ağzımızdan çıkan her kelimeye mutlaka hesap vardır buyuruyor Resulullah Efendimiz. Bir de eğer bu konuşan Allah adına konuşuyorsa Onun için sözlerimin Doğru anlaşılması lazım Kelime yanlış olursa Mana yanlış olur çünkü Kelime manayı Yükleniyor Geçen gün söyledim Buradan On kardeşimize, on kardeşimizin daha fazla Kardeşimize inşaat vazifesi verilmiştir Dedim Kelimeyi böyle kullandım Bu kelime yanlış yorumlandı Onun için bunu düzeltiyorum On kardeşimize müşid Kamillik verildi Dendi Biri öyle söyledi bu kelime yanlış bir kelimeydi. Öyle söylemedim. Müşid-i verilmez çünkü. Müşid-i alınır. Allah onu ihsan eder, ikram eder. Benim söylediğim irşat vazifesiydi. Evet. O göreve layık görmüşüm. Bu kardeşimiz bu işi yapar demişim. Aynı zamanda ona kefil olmuşum. Allah da bu nimeti ona ikram etti. Sonra ne olur? Sonra işi yapması lazım. Başladı, başlarken işe vekareten başlar. Asaletinde vekaleten başlar. Ona öğretildiği gibi yapmaya çalışır. Bu işi yapabileceğini ortaya koyar. Dolayısıyla o makama layık olduğunu ortaya koymuş olur. Allah da Resulü de layık görür. Evet, bu nimeti ona ikram eder. O zaman Rüşid-i Kamil denir. Evet, kelimeyi kullanırken dikkatli kullanıyoruz. Yoksa bir kardeşimize böyle bir vazife verildi, o da oturdu hiçbir şey yapmadı. O müşri-i midir? Hayır. Vazife verilmiştir. O vazifeye layık olmadığını ortaya koymuştur. Ona müşri-i denir mi? O da desin hadi gelin bana uyun. Yok öyle şey. Yapacaksın, sonra Allah sana vazifeyi verecek. Evet. Allah perdeyi açıp sana hitap edecek. Geldiğin yoldan kollarımı bana getir diye hitap edecek. Öyle bedava bir şey yok. Buna beraber bunu benim bilmem lazım. Seni söylemen de yetmiyor. O yeterli değil. İşi veren bensem benim tasdik etmem lazım. Evet, yanlış anlaşılmasın diye bunu izah etme gereği duydum. Evet, sorusu olan var mı? Serhat, Serhat şu mikrofonu bir bak. Var mı sorusu olan? Al, mikrofonu, mikrofonu alın, oradan söyleyin. Sorum yoktu. Bu Rahman ve Rahim kısmını bir daha tekrarlayabilir misiniz? Evet. Rahman, zatında Rahman olan demektir. Rahim ise sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde Rahim olan, merhamet sahibi olan demektir. Rahman olarak Allah zatında Rahmandır. Hiçbir şey yaratmasa da o güne Rahman'dır, merhamet sahibidir. Ama Allah'ın bu Rahman sıfatı Rahim olarak kainata, yeryüzüne tecelli etti, yarattı yani. Tecelli eden Rahman değil, Rahim sıfatıdır. Ama bu Rahman'dan tecelli ediyor, bu Rahim ismi Rahman'dan tecelli ediyor. Dolayısıyla Allah neyi yaratmışsa Rahman ve Rahim ismiyle tecelli edip yaratmıştır. Ama bunun bir öncesinde bir aşk makamı vardır. Sevmek makamı vardır. Sevmiş, öyle yaratmıştır. Sonra Rahman ve Rahim ismiyle muamele, etmiştir, muamele ediyordu. bir insan rahim olarak birine muamele edebilir. Rahmetle birine muamele edebilir. Ama kendisinde merhamet yoksa sıfatı, fiili merhametli olmuştur. Ama kendisi merhametsizdir. Değil mi öyle? Eğer kendisi merhametli ve fiili de merhametliyse Evet hem Rahman hem de Allah'ın Rahim isminde nasibini almış demektir. Tek başına fiili Rahim olduğu diye ona bir fayda verir mi? Evet, bir fayda verir. Ne yapar? Allah'ın Rahman ismini de onun gönlüne tecelli ettirir, kazandırır yani. Başka bir örnek vereyim. Mesela biri cömert değildir. Ama infak ediyor. Veriyor. Cömertçe sarf ediyor. Sevap alayım diye. Allah böyle emretmiş diye. Ama verirken ne olur? Sıkıntı duyar. Cömert olmadığı için sıkıntı duyar. Eğer cömert olsa ne olur? Muhabbet duyar. Eğer biri cimriyse ve infak ediyorsa, cömertlik yapıyorsa, Allah onu cömert yapar. Yani Allah'ın kerim ismi onun gönlüne tecelli eder. Aynı zamanda kerim olur. İnfak ederken muhabbet duyar. Bu kerim olmuştur. Yani yaptığı işten dolayı Allah o sıfatı ona ihsan eder. Fiilinden dolayı. Eğer böyle olmazsa o bir işe yaramamıştır. Yani kulun fiilinin merhametli olması ona merhamet sahibi, onu merhamet sahibi yapmıyorsa, merhameti ona kazandırmıyorsa o fiil yerini bulmamış demektir. Allah ondan onu kabul etmemiş demektir. O halis bir niyetle, ihlasla yapılmamış demektir. Başka bir hesabı var demektir. Çünkü Allah seriyor hesabdır. Hesabı anında görendir. Kul neyi yaparsa yapsın, hangi ameli işlerse işlesin, karşılığını, üzerine, gönlünü alır. Onun için buyruğu ayet-i kerimede, herkesin amelini boynuna asarız. Boynundadır, üzerindedir. Başka? Varsa devam edelim. Bu e, rahim sıfatı bir Müslüman üzerine tecelli ettiyse e, merhamet etmesi veya bunun sonucunda yaptığı hareketin bir mükafat alıyor. Evet. Bu rahim sıfatı bir gayrimüslimin üzerinde de e, olabiliyor mu? Evet. Allah insanı yaratırken ruh itibariyle zatıyla sıfatıyla tecelli edip yaratmıştır. Dolayısıyla o sıfat ister mümin olsun, ister gayrimüslim olsun üzerinde zaten mevcuttur, vardır. Bütün varlıkta vardır aslında, hayvanlarda da vardır. Bütün hayvanlar kendi yavrusuna merhamet ederken hata gerektiğinde hayatını ortaya koyarken Allah'ın bu ismiyle yapıyor, rahmetinden yapıyor. Ama insana kazandırabilmesi için Allah iddinden makbul olabilmesi için onun Allah için olması gerekir. Rabbim böyle istiyor deyip yapıyorsa o ona aynı zamanda rahmeti kazandırır. Onu merhametli kılar yani. Zatı itibarıyla onu merhametli kılar. Eğer niyet Allah için değilse ona bir şey kazandırmaz. Manevi olarak bir şey kazandırmaz. Zahiri olarak kazandırır mı? Evet. Niyeti her neyse Allah onu ihsan eder, ikram eder mesela onu yaparken niyeti insanlar benim için rahmet sahibidir desinler diye yapıyorsa insanlara öyle söylettir Allah dolayısıyla onun hesabını görür onun istediğini de vermiştir insanlar beni övsün diye yapmıştır Allah insanların dilinde onu övdürür o sıfatından, o işinden dolayı o da karşılığını almıştır Evet, Allah seriyor hesabdır. Herkesin hesabını görendir, duasını da kabul edendir. Onun duası öyleydi. Ama biri sırf, Rabbim benden razı olsun, ona layıkıyla halifeliğimi yapmış olayım, emrettiği gibi olayım, yapmış olayım derse, işte o zaman Allah o, sıfatını, o sıfatıyla, o gönüle tecelli eder, o insanın gönlüne tecelli eder ve onu ikram eder. Asır kazanan odur. Diğeri hevasının peşinden gitmiştir. Neyi istemişse Allah da onu verir. Duasını kabul etmiştir. Allah kimseye zulmetmez. Kim neyi ne için yaparsa Allah karşılık olarak onu öyle verir. Evet. Başka? Bütün ameller değerini imandan alır. İmanın kemaratından alır. Neydi imanın şartları. ayet'e bakmak lazım. Hadise bakmak lazım. Âmene'r-resûlü bîmâ min ve melâiketihi ve ve min Peygamber iman etti. Onunla beraber olanlar da kendisine indirilene iman etti. Nasıl iman etti? Resul'ün iman ettiği gibi iman etti. Öyle rastgele bir iman değil. Kendi zannına göre bir iman değil. Resul'ün iman ettiği gibi. Önce Resul iman ediyor. Onunla beraber olanlar da Allah'ın Resulü gibi iman ediyor. Neye? Ona indirilene. Ona Rabbinden indirilene. Bima zül eylehi min rabbihi mu'minun. Sonra kullun amene billahi hepsi Allah'a iman etti. Ve melaiketihi, meleklerine iman etti. Ve kutubi kitaplarına iman etti. Ve rusulihi, resullerine iman etti. La nufarriqu beyni ahadi min rusuli. Hiçbir resulun arasını da ayırmadan yalnız. Hepsini bir tuttu. Resul olarak hepsini Allah'ın Resulü olarak kabul edip bir tuttu. Aralarını ayırmadan. Allah neye imana davet ediyor? Resulullah gibi iman edebilmen için nasıl bir iman ile iman etmen gerekir ki Allah senin imanını Resulünün imanı gibi kabul etmiş olsun. Kabul etsin. Allah'a iman. Evet. Allah'ı her şeyden çok sevmek. Sonra meleklere iman. Meleklere nasıl iman edeceğiz? Melekler vardır demekle iman oluyor mu? Olmaz. Yetmez bu. Yeterli değildir. Melekler neyi temsil ediyor? Melek deyince neyi anlıyoruz? Allah'ın Vazifeli kıldığı nurdan varlıklar. Allah'ın kendisiyle iş gördüğü varlıklar. Önünüzden ve arkanızdan sizi meleklerle koruruz. Ayeti aklımıza geliyor. Evet, üzerinizde kiramen katibin melekleri vardır. Hayri günah yazan melekler vardır. Ölüm meleki vardır. Savaş esnasında Resulullah Efendimiz'e Beş bin melekle yardım etmesi vardır. Meleklerin yardımı vardır. Meleklerin dua etmesi vardır insan için. Meleklerin istiğfar etmesi vardır. Meleklerin yardım etmesi vardır. Ama bütün bunların hepsi neyledir? Allah'ın emriyledir. Demek ki meleklere iman Allah'ın emrine imanmış. Allah'ın takdirine imanmış. Allah'ın yardımına imanmış. Allah'ın kurunun kurundan yana olmasına imanmış. Evet. Melekleri iman deyince böyle anlamak lazım. Allah'a iman, Allah'ın emrine iman, hükmüne iman, takdirine iman. Evet, ve kutbu kitaplarına iman. İndirmiş olduğu bütün kitaplar O'nun kelabidir Ayettir Allah'ın bir sözünün Ötekinden üstün olması söz konusu değildir. Onun için buyurur ayet-i Allah Nuh'a, İbrahim'e İsa'ya, Musa'ya Neyi vahyettiyse O'nu sana da vahyediyoruz Vahiy değişmez Allah'ın emri değişmez. Onun için biri çıkıp işte İslam dini en yüce dindir. Derse bu kelime küfür bir kelimedir. Bizim dinimiz en büyük dindir. Derse bu kelime küfür bir kelimedir. Dinin ne olduğunu bilmiyor demektir. Bütün peygamberler İslam'ın peygamberidir. Bütün dinler de İslam'dır gelmiş olan bütün dinleri de İslamdır. Sonra onlar dinlerini tahrip etmişler, kitaplarını tahrip etmişler. Allah'ın olmaktan çıkarmışlar. O tahrip olduğu içindir. Yoksa bu din diğerlerden yüksektir derse ne yapmış olursun? manevi iğcilik yapmış olursun. Allah diğerlerine noksan din gönderdi, bize kamil din gönderdi demiş olursun. Allah bize torpil yaptı demiş olursun. Diğer peygamberleri, diğer dinleri, diğer kitapları küçümsemiş olursun. Onun için küfürdür dedi. Sonra ne diyoruz? Allah'ın Resullerine iman etmek. Aralarında hiçbir fark gözetmeden, bir fark koymadan. Nasıl ki peygamberlerin arasına fark koyamıyorsan, Allah'ın dinlerinin arasına da fark koyamıyorsun, ayetlerinin arasına da, kitaplarının arasına da fark koyamıyorsun. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, bu kitapta bütün kitaplar mevcuttur. O kitaplardan herhangi birini küçümsersen Kur'an'daki ayetleri küçümsemiş olursun. Mesela buyurur ki, biz İsrail okullarına şunu şöyle yap diye vahyettik. Bu ayet Tevrat'tan alınma bir ayetti. Öyle değil mi? Onun için ne söylediğimizi bilmemiz lazım. Bakışımızın doğru olması lazım. Neden batılı olmuştur? Tahrif olduğu için. Allah'ın kitabı olmaktan çıktığı için, çıkarıldığı için. Biz de şimdi Kur'an'ı, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın vahyettiği gibi hikmetiyle beraber anlamazsak, onu tahrif etmiş olmuyor muyuz? Bu dinde İslam olmaktan çıkmıyor muyum? Çıkarılmıyor muyum? Evet. Bu dinin kitabı Kur'an değilse ve biz Kur'an'ı bilmiyorsak, Hatta 7 ayetlik Fatiha'yı günde 40 sefer okuyup daha anlamamışsak Allah bize neyi öğretiyor deyip merak edip anlamına bile bakmamışsak bu dinin kitabı yok demektir. Kitapsız din olur mu? Bu nasıl İslam'dır? Bu bize nasıl kitap olur? Eğer Fatiha Kur'an'ın özü ise, Kur'an'ın anasıysa, bu durumda hiç kimse sen kitabını bilmiyorsun diyemez. Sen Fatiha'yı anladınsa, Fatiha'yı yaşadınsa, ona iman edip yaşadınsa, Fatiha'ya aynı oldunsa, Fatiha seni okuduysa, seni tasdik ettiyse sen canlı Fatiha oldunsa sen canlı Kur'an olmuşsun ve sen Kur'an'ı okuyor ve biliyorsun demektir. Bütünüyle biliyorsun. Bir de bunu tafsili olarak bilmen lazım. Yani açıklamalı olarak parça parça da üzerinde tecelli etmesi lazım. Ama önce bütünü Görmen lazım. Anlaman lazım. Tatman lazım. Yaşaman lazım. Bütünün seni görmesi lazım önce. Birbirimizle tanışmamız lazım. Bunun için bize lazım olan nedir? Fatiha'yı öğrenmek. Yedi ayetlik, yedi cümlelik Fatiha'yı öğrenmek. Onun için hiç kimse ben Kur'an'ı bilmiyorum, benim buna gücüm yetmez, ben alim değilim diyemez. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? İnsanlar iki kısımdır. Biri cahiller, öteki de iman edenlerdir. Alimler demedi. Cahiller ve iman edenler. İman edenler alimdir. Ben iman ettim demekle işe olmuyor yalnız. Allah'ı sevmek lazım. Her şeyden çok sevmek lazım. Allah'ı seven, Sözünü de sever. Nedir? der? Biri sevdiğinden bir söz işitmek için. Bir sözüne, bir kelamına bin can feda der. Sen ya kene abdu ve kene sta'in derken bunu Allah'a söylüyorsun. Bunu Allah sana söyletiyor. Tabirca ise alıyor karşısına hele bir bana beni sevdiğini söyle. Hele bir bana bana aşık olduğunu söyle. Beni her şeyden çok sevdiğini söyle. ''Benim istediğim sensin'' de. Ama kul dese ki, ''Bunu söyleyemiyorum ya Rabbi'' ''Bunu söylemeyi beceremiyorum'' ''Bunu söylesem yalan olur'' Bunun karşılığındaki cevap nedir? Olsun, sen yine de söyle. Sen söyle, ben bunu sana veririm. Yalan da olsa söyle. Sen bir başlangıç yap Ben bu hali Bu abdiyeti sana ikram ederim İhsan ederim Nasıl Kendisine nimet verdiğim Bu hali verdiğim kullarımla beraber Bunu sana ihsan ederim Bunu sana ikram ederim Sen söyledin ya Sen istedin ya senin işin bu ne buyurdu ayet kerimede insanın duası olmasaydı Rabbin insana neden kıymet versin dua budur istek budur eğer biri yok ben bunu söyleyemem söylemek istemiyorum sen Allah'ı buna layık görmüyor musun? Allah'ı sevilmeye layık görmüyor musun? Peşinden koşulmaya rızasını kazarmak için, sevgisini kazarmak Allah! için, çaba gayret sarf etmeye layık görmüyor musun? Sana ait neyin var? Ne var sende? Neyin varsa hepsi Allah'ın değil midir? Allah'a ait olan bir şeyi neden ona teslim edemiyorsun? Yoksa onu kendine ait mi zannediyorsun? Neyin kaçtığında aldın onu? Allah! Hem Allah'a ait olanı Allah'a teslim edemeyeceksin Hem de haktan, hukuktan bahsedeceksin